Birincisi Hz. Aleyhisselam'dan bugüne veya bugünden kıyamete vefat eden insanların ruhları, kıyameti nerede beklemektedirler? Bir. Evet. İkincisi kabir hayatıyla berse hayatı aynı şey midir? Bins aradaki fark nedir? Yöneltelim inşallah. Evet. Abdullah Bey afiyet diliyoruz efendim. İzmir'e selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Ee, İslam'ın inanç konularını üçe ayırabiliriz biz. Veya kotta Kur'an-ı Kerim'in inançla alakalı ihtiva ettiği konuları üç başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi uluhiyet, yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun varlığı, birliği, sıfatlarını anlatan. İkincisi nübüvvet, yani peygamberlikle alakalı, peygamberlik ile alakalı malumatlar. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet peygamberlerden bahseder, peygamberlerin özelliklerinden bahseder. Vahiy gelmesi noktasında, insani özelliklere sahip olma noktasında. Üçüncüsü ise haşır konusudur. Yani insanın vefat ettikten sonra başlayan, kıyamete kadar ve kıyametten sonsuz alemde devam edecek konularla alakalıdır. Üç tane temel konu vardır. Hı hı. Şimdi insanın vefat ettikten sonra meydana gelecek şeyler, e, aklın kendi başına hüküm veremeyeceği alanlardır. Biz bunlara gaybiyat diyoruz veya sem'iyat diyoruz. Bu husustaki tek bilgi kaynağımız Kur'an'dır. Ve Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan nakledilen sayı haberlerdir. İnsanın vefatından sonra meydana gelecek, başlayacak berzah alemi de bu konuyla alakalıdır. Dolayısıyla berzah alemi ile alakalı, kabir alemi ile alakalı bizim bilgilerimizin yegane kaynağı Kur'an ve sünnettir. Oralarda eğer bir bilgi yoksa insanın aklıyla hükümler vermesi, yargılarda bulunması mümkün değil. Dolayısıyla bu konulardaki bilgiler sınırlı olabilir. Yani berzah alemiyle alakalı bilgiler evet. sınırlı olabilir. Çünkü Kur'an ve sünnetle sınırlı. Yine kabir alemiyle alakalı. Adem peygamberden kıyamete kadar gelip geçecek bütün insanların vefat ettikten sonra ruhları berzah alemi dediğimiz tam olarak mahiyetini bilmediğimiz. Bütün önceki mukaddimeler söylediğim sözler şu hüküm içindedir. Tam olarak mahiyetini bilmediğimiz. Çünkü konu hakkında ayet-i kerimeler açık bir izahta bulunmuyor. Hazreti Peygamber'in hadislerinde açık çok tafsilata giren Derinliğine giren, ayrıntılarına giren açıklamalar söz konusu değil. Hı hı. Dolayısıyla biz berzah alemi denilen bir alemin olduğunu biliyoruz. Kıyamete kadar sürecek bir alem. E, ve yine kabir alemi de berzah aleminin bir parçası. Bir parçası olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla kabir alemiyle berzah alemi yaklaşık olarak aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah.